Selamünaleyküm. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi ve inayeti her birimizin üzerine olsun. Gelin kendilerinin hayatlarıyla alakalı bazı akılda kalan malumatları tekrarlayalım. Bundan sonraki hayatımızda da çoluğumuza, çocuğumuza, arkadaşlarımıza öğrendiklerimizi anlatmaya çalışalım. Hem size hem bize kolay gelsin. İşte Peygamberleri tanıyalım ve Eyüp aleyhisselam. Değerli dinleyenlerim, Hazreti Eyüp, İshak aleyhisselamın oğlu ve İz evladından. Babası Mus bin Rabil veya Razıh bin İz diye biliniyor. Annesi Lut aleyhisselamın neslindendi. Anamı Rahime Yusuf aleyhisselam'ın oğlu Efrahim'in kızı. Eyüp aleyhisselam uzun boylu, kıvırcık saçlı, güzel gözlü, geniş gözlü ve kısa boyunluydu. Allahu Teala Eyüp aleyhisselama dedesi Hazreti İshak aleyhisselam'ın duası bereketiyle çok mal ve servet verdi. Öyle ki, sürü sürü hayvanlar, bağlar, bahçeler, çok sayıda evlat ihsan etti. O zamanlar, şimdi Suriye'ye bağlı olan Şam civarında yaşıyordu, Beseniye mevkiinde. Çiftliklerinde binlerce insanın çalıştığı yazılı kaynaklardan günümüze gelmiş. Hizmetçilerinin, tarla ve hayvanlarının çokluğu bakımından, o zaman yaşayanlar arasında bir benzerinin olmadığı söylenir. Lakin, servet dediğimiz zaman aklımıza bir şımarma, azgınlık gelir. Servetinin çokluğu Eyüp aleyhisselamı, onu Allah yolunda Celle Celaluhu hiçbir zaman alıkoymadı. Çok ibadet eder, yetimlere, dullara bakar, Misafirsiz sofraya oturduğu zaman rahatsızlıkta bulunurdu, rahatsız olurdu. Etrafında birçok aile vardı, onların bakımından kendisi görevliydi. Çıplakları giydirir, dul hanımları evlendirir, düğün masraflarını yapardı. Sonra Eyyub aleyhisselama, Yine aynı yerde yani Şam civarında yaşayan insanlara peygamber olduğu vahyedildi. O da diğer peygamberler gibi onları Allahu Teala'ya iman ve ibadete çağırdı. Diğer peygamberlerimiz gibi bu uğurda o da çok zahmetler çekti. İlahi vahye masar bir peygamber olduğu Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 163 ve En'am suresi 84. ayetlerde mealen şöyle açıklanıyor. Hep beraber okuyalım. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Biz ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik ve her birini hidayete, nübüvete erdirdik. Daha evvelde Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete, nübüvete kavuşturduk. Biz iyi hareket edenleri işte böyle mükafatlandırırız. Kur'an-ı Kerim'de kendisi hakkında bu bilgiler var. Peki Eyüp Aleyhisselam dediğimiz zaman ekseriyetle aklımıza ne gelir? İmtihanı gelir. Evet. Eyüp Aleyhisselam Allahu Teala'yı andığı zaman Göklerde bulunan melekler, salat ve selam ederlermiş. Mevlamız Celle Celaluhu, her birimiz olduğu gibi, onu da imtihan etmeye murad etti. Eyyub Aleyhisselam'ın imtihana çekilmesinin sebeplerinden birini, İbni Esir ve İbni Asakir Hazretleri, şöyle anlatıyorlar. O zamanlar, Şam tarafında kuraklık ve çok kıtlık vardı. Mısır hükümdarı Eyyub aleyhisselama bize gel, bizim yanımızda senin için bolluk var, genişlik var diye bir yazı göndermiş. Bu yazıyı okuyan Eyyub aleyhisselam da ailesiyle beraber, mallarıyla beraber Mısır'a gitmiş. Firavun onlara yiyecek vermiş, söz verdiği gibi elbiseler vermiş kalacak yer tahsis etmiş kendilerine. Eyub aleyhisselam, o hükümdarın yanında bulunduğu bir sırada, Şuayb aleyhisselam gelip içeri girmiş, ki birazdan onun da hayatından bazı örnekler duyacağız inşallah. İçeri girmiş Şuayb aleyhisselam, hükümdarın karşısına dikilmiş. Sen demiş, gök, yer, denizler ve dağlar, Halkı kızınca Allahu Teala'nın da gazaba geleceğinden korkmaz mısın? Eyüp aleyhisselam o an konuşmamış. Şu ve Eyüp aleyhisselam hükümdarın yanından çıkınca Allahu Teala Eyüp aleyhisselama, ey Eyüp, sen hükümdarın ülkesine gittiğin için sustun. Öyleyse imtihana hazırlan diye. Vahi geliyor. Böylece Allahu Teala Hazretleri Eyyub Aleyhisselamı imtihana tabi tutuyor. Önce Eyyub Aleyhisselamın malları çeşitli vesilelerle imtihanlarla elinden alınıyor. Koyunları selle telep oluyor, ekinleri Rüzgarla darma duman oluyor kısa bir zaman içinde. Bir gün bu olaylar yaşanırken, şeytan da insan suretinde bir çoban kıyafetinde ağlıya ağlıya Eyüp Aleyhisselam'ın yanına geliyor. O sırada Eyüp Aleyhisselam da etrafındaki İslamlara vaazuna nasihatte bulunuyor. Herkes şaşırıyor yüksek sesle ağlayan bu çobanın halini görünce ki şeytan o. Bir anda sohbet kesiliyor o vaaz. Yanına yaklaşıyor Eyyub aleyhisselamın. Ey Eyyub diyor şeytan. Şaşılacak bir afet oldu. Allahu Teala senin malını, mülkünü hepsini helak etti. Herkes şaşkın. Lakin şaşkın olmayanlardan belki sadece Eyyub aleyhisselam var. Bunu duydu bu haber karşısında hiçbir şikayette bulunmayarak Allahu Teala'ya hamd ve şükürde bulundu. Şeytan şaşırdı tabii. Hani dedi hudutsuz araziler, hani sayısı bilinmeyen hayvanlar, hani o koca koca meyve bahçeleri Hani evler, ocaklar, bunca malın, mülkün şimdi elinden gitti. Bir daha bunlar eline geçer mi? dedi şeytan. Onu daha da üzmek istiyor. Eyub aleyhisselam şu cevabı veriyor. O malı mülkü bana kim verdi? Rabbim Celle Celaluhu. E şimdi de aldı. Çünkü malımın da benim de sahibim o. Dilerse verir, dilerse alır. Ona yaptığı işten dolayı sual sorulmaz. Herkes anlayacağını anladığı, Belki de anlayanların içinde en iyi anlayanı da şeytan oldu. Hz. Eyyub aleyhisselamın bu hali, bu sözleri şeytana tokat gibi yapıştı suratına. Bu kadar malı gitti, bu kadar... Efendim arsaları, ekin tarlaları, malı, mülki gitti. Lakin sabır ve şükründe, tevekkülünde, zerre kadar bir oynama olmadı. Şeytan çileden çıktı denilebilir. Tabi Eyyub aleyhisselam Allahu Teala'nın bir peygamberiydi. O bu bütün malları, tarlalarını, eşyalarını kalbine getirmedi ve bunları Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya vesile kılmıştı. Dolayısıyla kalbinde zerre kadar mal sevgisi bulunmayan kimse geçici olan mal ve mülke aldanır mıydı? Üzülmedi elbette. Sonra imtihanlar bitmedi, değerli dinleyenlerim. Mallar gittikten sonra Eyüp Aleyhisselam'ın Hocalarıyla ders okuyan çocukları da zelzeleyle öldüler. Bunu gören şeytan yine insan kılığında Eyüp aleyhisselamın yanına geldi. Ama bu sefer ne olarak? Bir öğretmen olarak, bir hoca efendi olarak geldi. Çünkü kayıp öğrencilerdi. Daha önce kayıp tarlalar olduğu için çoban kıyafetinde gelmişti kılığında. Geldi şeytan hoca şeklinde ağlıya ağlıya ağlıya Eyubarih selamın yanına başına topraklar seriyor gözlerinden kanlı yaşlar akıtıyor böyle numaradan Ey Eyüp diyor Allahu Teala evini zelzeleyle yıktı senin haberin yok mahvoldun. çocukların öldü talebelerin öldü her biri parça parça oldular Var ya bağırışmaları inlemeleri dayanılacak gibi değildi Şeytan böyle anlatınca, eyub aleyhisselam da elbette peygamber ama bir insan, duyguları var. Belki bizden de daha fazla merhametli, belkisi fazla. Bu sefer şeytan anlatınca böyle, gözlerinden yaşlar gelmeye başladı eyub aleyhisselamın. Tabi şeytan neyi bekliyor? Feryad etmesini bekliyor, isyan etmesini bekliyor. Tabi onunki de boşa çekilen kürek gibi. Bir peygamberle karşı karşıya ama elinden gelen yapacak şeytan. Ya. Eyyub aleyhisselamdaki sabrı tevekkülü görünce sinirlendi ve tam bir şeyler söyleyecek susturdu Eyyub aleyhisselam. Onun şeytan olduğunu anladı. Ey melon dedi sen iblissin. Sen beni Rabbime isyana teşvik etmek istiyorsun. Şunu bil ki, benim evladım da, benim daha önce bana haber verdiğin o ürünler, o zenginlikler, bağ bahçeler gibi bir emanetti benim için. Kimden? Rabbimden. Ben Rabbime niçin incineyim? Ben her halükarda Rabbime hamd ederim dedi. Gerçekten ağır bir imtihandı. Eyyub aleyhisselam, Mevlasının takdirine razı oldu. Oğullarının vefat etmeleri üzerine, "Eceli gelen bu dünyadan gider. Bir gün ben de gideceğim." diye düşündü. Bundan sonra imtihan yine bitmedi. Allahu Teala Eyyub aleyhisselama bedeni olarak bir hastalık verdi. Eyyub aleyhisselamın vücuduna değişik bir hal oldu. Hastalığı gittikçe ağırlaşıyordu. Öyle ki akrabaları, komşuları sık sık ziyaretine gelenler de yanına uğramaz olmuştular. Yalnız kim vardı yanında o en zorlu zamanlarında? Evet hanımı vardı hayat yoldaşı, Şevkat Timsali, Zevcesi Rahime annemiz. Rahime Hatun onu hiç terk etmedi. Hizmetine devam etti. Hani derler ya gıkını çıkarmadı diye. Allahü Teala rahmet buyursun ona amin. İhtiyacı neyse severek yaptı. El işi yaptı, başka evlere temizlik için gitti, maaş etmenine çalıştı. Çünkü kocası çalışamayacak durumda hastaydı. Şeytan yine boş durmadı. Yine vesvese vermek için elinden geleni yapıyordu. Gelip Eyüp aleyhisselama o kaybettiği mal, mülkleri hatırlatıyor. Bazen ölen çocuklarını hatırlatıyor, talebelerini hatırlatıyor. Bazen de hastalığının ne kadar ağır olduğunu, bunu hak etmediğini söylüyor ama... Her seferinde Eyyub aleyhisselam hamd ediyor, şükrediyor, şeytan delirip gidiyordu. Hastalık demişken, Eyyub aleyhisselamın hasta olması sebebi, Sad Suresi 41. ayette aktarılıyor, mealen şöyledir, Ey Habibim! Kulumuz Eyyub'u hatırla. O Rabbine, ''Şeytan beni yorgunluğa, meşakkate ve azaba, hastalığa uğrattı, sebep oldu.'' diye dua nida etti. Şikayet etmiyordu Eyyub aleyhisselam. Onun korkusu, ibadet edemeyecek hale gelmesiydi. Zaman ilerledi, Eyyub aleyhisselam edebi gözetti duasında yorgunluğu ve hastalığı şeytana nispet etti. Çünkü şeytan zenginliğine, evladına ve çok ibadet edişine haset ediyor, musallat olmak istiyordu. Şeytan bu defa yine boş durmadı. Eyüp aleyhisselamın bulunduğu şehir halkına vesvese vererek dedi ki: Aman rahimeyle görüşüp ona yardımcı olmayına Eyüp'ün hastalığı size de geçer. Onun karısını da şehrinizden kovun, kocasına da. Bu vesvese başarılı oldu maalesef ve o şehir halkı Eyüp aleyhisselam'ın hanımı Rahime Hatun'a haber gönderdiler. Kocanı al, derhal buradan gidin. Yoksa sizi taşlıya taşlıya öldürürüz diye tehdit ettiler. Nasıl bir imtihan değil mi? Rahime hatun, bu olaylar üzerine yapacak bir şey yok. Eyyub aleyhisselamı aldı, oradan uzaklaştı. Böyle şehre çok uzak olmayan, kayalık bir yere götürdü. Tahtalardan korunak yaptı, yapabildiği kadar ve kocasına hizmet etmeye devam etti. O annemiz bütün bu zor şartlara rağmen Eyüp aleyhisselama hizmet etmekten geri durmadı. Zira onun hizmetin karşılığını ahirette kat kat göreceğini biliyordu. İşte böyle Eyüp aleyhisselam diğer insanlardan daha uzakta olan şehir dışında küçük bir kulübesinde hastaydı Lakin oradan gelip geçen insanlara Allahu Teala'yı hatırlatmaya devam etti. Sabrı, şükrü tavsiye etti. Rahime Hatun da işten dolayı, üzüntüsünden dolayı zaten bitap bir şekildeydi. O da şehirdeki hanımlara iplik eğiriyordu gizlice. Neden? Merhametli olanlardan bazıları ona gizlice o yaptıkları işin karşılığı para yolluyorlardı. Eğer başkaları bilse, onlar da cezalandırılacaktı. Bu şekilde iplik eğirerek Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı, tam yedi yıl devam etti. Ve yedi yıl, vücudundaki hastalıklar, derisinin üzerindeki acı veren rahatsızlıklarla mücadele etti, dert ve bela içinde. Lakin, yedi senede bir kez halinden şikayet etmedi. Bir ara, hanımı Rahime Hatun, efendisine dedi ki, Ey efendim, Cenab-ı Hakk'a dua etseniz de, bu dertleri sizden alsa? Şöyle dedi, Ey Rahime, sağlık ve mesut günlerimiz ne kadar zamandı? Yani ben bu hastalığa düşmeden önce, ''Bu maddi sıkıntılarımız yokken biz ne kadar yaşadık?'' dedi. Hanımı dedi ki, 80 sene.'' Şöyle cevap verdi bunu duyunca, ''Şiddet ve bela zamanı, sıhhat ve safa suresi kadar olmadan, bela için Rabbime şikayetten ben hayal ederim.'' Yani demek istedi ki, ''Ben o kadar mesut, o kadar güzel zamanlar yaşadım.'' Zenginlik içindeydim. Dolayısıyla ben şimdi bu haldeyken Allahu Teala'ya nasıl halimi şikayet ederim? Hayâ ederim dedi. Allahu Teala'ya rızası tam ve kusursuzdu. Hani şu günlerde çokça duyarız. Bir eserde der ki: tasavvuf eserinde Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hilat yahut kefen. Narında hoş, nurunda hoş diyordu değil mi? Tabi bunu söylemek çok kolay. Birkaç saniye ama bunu kalbe ve yaşama indirmek oldukça zor. Tekrar dönelim halimize. şeytan o haldeyken bile yedi sene geçmiş, bir deri bir kemik kalmış tabiri caizse, hanımı yorgun bitap düşmüş, şeytan yine uğraşacak. Bu sefer insan suretinde yine sordu, hanımına göründü, ey dedi, sen Yusuf'un oğlu Efraim'in kızı değil misin? Sen burada ne arıyorsun? Evet dedi. Efraim'in kızıyım. Efendim Allahu Teala'nın peygamberi Eyüp'tür. Şu an belalara müptela oldu. Ben de onun hizmetçisiyim. Elimden geldiği kadar inşallah ona hizmet etmeye devam edeceğim dedi. Şeytan, bak dedi. Kendini yazık ediyorsun. Bir de, ''Ya onun hastalığı sana geçerse?'' dedi. Ne dedi biliyor musunuz? Rahim annemiz. Onun dedi üzerimdeki hakkını ben ödeyemem ki. O kadar nimet içinde, rahatlık içinde senelerimiz geçti ki, ben bu hastalık halinde onu nasıl yalnız bırakırım, bırakamam dedi. Yoluna devam etti. Evine gelince Rahime Hatun yolda bir yaşlı kişinin kendisinin yolunu çevirdiğini işte anlattığını neler başından geçti bunları anlatınca dedi ki Ey hanım o senin gördüğün kimdir biliyor musun? Hayır bilmiyorum. O iblistir dedi. Seni vesveseyle benden ayırmak ister. Dikkatli ol dedi. Bundan sakın olur mu? Şeytan Başka bir gün, bu sefer o zamanın doktoru tabip suretinde yine Rahime Hatun'un karşısına çıktı. Sen dedi, hasta olan Eyyub'un hanımı mısın? Evet deyince, ben onu yakalandığı hastalıktan kurtarmayı düşünürüm, lakin şartlarım var dedi. Rahime Hatun, şartlarını sorunca şeytan şöyle cevap verdi. Bakın şeytanın aklına. Kolay dedi kolay. Öyle zor şey istemiyorum sizden. Kocanın içeceğinin içine şarap koyacaksın. Benim içimde karşıma geçip evet şifayı sen yarattın diyeceksin. Burada olan hadiseyi de Eyyub aleyhisselama anlatınca Eyyub aleyhisselam yine uyardı. Hanımım dedi, o şeytan bizi Rabbimizden ayırmak istiyor. Ondan sakın dedi yine. Efendim, Rahime Hatun da dedesinden intikal ediyor. Yusuf aleyhisselamın güzelliğinden biraz olup, o civarda ondan güzeli yokmuş. İlerleyen yaşına rağmen. Bir gün yine şeytan, Yakışıklı bir erkek suretine girip Rahime annemizin yolunu kesmiş. Sen kimsin? Senin gibi güzel bir kadın buralarda görmedim. Ben yakın köydenim. Şuralar şu bahçeler falan falan benimdir deyince Rahime hatun. Ben hasta olan Eyyub aleyhisselamın hanımıyım. Evliyim. Ona hizmet ederim. O Allahu Teala'nın peygamberidir. Ondan başkasına meyletmem. Defol." dedi ve koşa koşa evine gitti. Şeytan da artık ümidini kesti, oradan defolup gitti. Burada bir parantez açalım. Demek ki peygamberler dahi şeytanın bu vesveselerine, bu kandırmalarına bu kadar aklı zorlayan, insanı yoran saldırılarına mazur oluyorsa bunlarla karşı karşıya kalıyorsa bizim de bundan biraz ders almamız lazım değil midir? Bakın peygamberler bile diyoruz. Biz peygamber değiliz. Hasılı hayatımızın dört dörtlük olmasını istemek kendi kendimize kuyu atmaktan başka bir şey değil. Allahu Teala Muhafaza buyursun, Amin. Şeytan ümidini kesti Eyub aleyhisselamın hanımından. Biraz zaman geçti, Eyub aleyhisselamın hastalığı çok şiddetlenmeye başladı. Öyle ki kendisi hastalığından değil de lisanı ile yaptığı kulluğu da zora soktuğu için çok üzülmeye başladı, dili dönmemeye başladı, eğilemiyor. Vesaire. O zaman nasıl dua etti? ''Ya Rabbi, bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.'' Yani acılarından değil, doğru düzgün ibadet edememenin korkusuyla yine şu nezakete bakar mısınız duaya? ''Ya Rabbi, bana şifa ver, şunu üzerimden al yok.'' Bana gerçekten hastalık isabet etti. Yani sen görüyorsun Allah'ım. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. Evet. İşte ondan sonra bir gün yine Eyüp aleyhisselama Cebrail aleyhisselam gelmişti tam duayı konuşuyoruz ya bakın İbrahim e, düzeltiyorum Eyyub aleyhisselama gelince Cebrail aleyhisselam böyle dili dönmüyormuş gibi dediği anlaşılamayan bir halde görünce neden böyle durursun dedi Eyyub aleyhisselam dedi ki sabırdan başka çare nedir Cebrail aleyhisselam buyurdu ki Hak Teala'nın hazinesinde bela çoktur sen ona takat getiremezsin. Allahu Teala'dan afiyetini iste. Deyince işte o duayı etti. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin dedi. Ve dedi ki Nice zaman ben bu derdi çekmeye razıydım Allah'ım. Yıllardır ben bu mihneti çektim. Senin muhabbetinin arzusu beni öyle kapladı ki, ben bu belalardan, sen de biliyorsun ki incinmedim. Lakin, sana dua etmek, zikir etmek için de dilim neredeyse kapandı, dönmeyecek hale geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisin diye dua etmişti. Bu duygusal an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de bir gün sahabelerini anlattığı bir olay oldu. Mescitteydi o zaman. Efendim, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eyyub aleyhisselam'la ilgili bir şeyler sordu. Bir ziyaretçisi. Bu sefer efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözyaşı döktüler. Eyub aleyhisselamı hatırlayınca şöyle buyurdular: Allahu Teala'ya yemin ederim ki Eyub aleyhisselam beladan inlemedi, sızlanmadı. Lakin yedi sene, yedi ay, yedi gün, yedi saat o belada kaldı. Ayakta namaz kılmak istedi, duramadı düştü. Artık ibadetlerinde kusur görünce bana gerçekten hastalık isabet etti dedi. Böyle, gerçekten anlatırken bile insanın duygulandığı bir yedi yıl, yedi ay, yedi hafta, yedi gün neyse. Bir gün, hanımı yine Rahime Hatun, yiyecek aramaya çıkmış. Evine, ikindi vakti gibi, allah Teala'dan Eyyub Aleyhisselam'a müjde geldi. Cebrail Aleyhisselam çıka geldi yedi senenin sonrasında. Allah-u Teala'dan şu buyruğu getirdi: Ey Eyup, bela verdim sabrettin. Şimdi ben sana sıhhat ve nimet vereceğim. Ey Eyup, ayağını yere vur. Çıkan suyla guslet ve soğundan iç. Bu emir üzerine denileni yaptı Eyup aleyhisselam, ayağını yere vurdu. O an iki su pınarı fışkırdı. Biri çok sıcak, yıkanmak içindi. Diğeri soğuktu içmek için. Sıcağından guslettiğinde bedenindeki rahatsızlıklar geçti. Soğundan içinde, içince de içindeki hastalıklardan Allah'ın izniyle şifa buldu. Kuvveti geri geldi, taze bir genç oldu. Cebrail aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam'a elbise giydirdi. Üstüne altın parçacıklar saçıldı, lütuflar yapıldı. Tabi hanımının bu olanlardan haberi yok. Nihayet rahime annemiz geldi, kapıdan içeri girdi, tanıyamadı. Kaybolduğunu zannetti, kafasını çevirdi, evden çıktı, koşa koşa başka bir ev aramaya başladı, feryat edip, Ağlamaya başladı. Eyvah dedi. Bu kadar sıkıntı çektim. Hastamı kaybettim dedi. Kocam neredesin ey Eyyub dedi. Seni hangi canavar götürdü? Hangi hayvan yedi? Neredesin? Bir yandan koşuyordu hanımı, bir yandan ağlıyor. Cebrail aleyhisselam Eyyub aleyhisselama dedi ki, Ey eyup, rahimeyi çağır, gönlünü hoş eyle. Eyyub aleyhisselam da bağırdı hanımına, ''Ey hanım buradayım, sen kimi çağırırsın, kimi ararsın?'' Uzaktan seslendi, ''Bir hastam vardı, benim hayat arkadaşımdı, efendim de onu kaybettim.'' İsmi neydi deyince, ismi Eyyub idi, nasıl bir kimseydi, sağlıklıyken sana benzerdi.'' deyince, ''Ey rahime, o hasta olan Eyyub benim.'' Allah-u Teala bana sıhhat verdi dedi. Sonra şükür namazı kıldılar, ağladılar, şükrettiler. Kurtuldu her ikisi de. Size anlattığım ilk bölümü aklınıza getirin. Ne olmuştu? Onu ve hanımını şehirden kovmuşlardı. Bu sefer onlar kovulduğu o şehre doğru yola çıktılar. Aradan yedi sene geçmiş. Şehrin kapısına geldiler. Tabi herkes onlara bakıyor. Kulaktan kulağa yayıldı. Eyub aleyhisselam kendilerini karşılamaya gelenleri gördü. Bu ne haldir dedi. Siz ne yapıyorsunuz? Biz bir ses duyduk dedi oranın halkı. O sesi herkes duydu diyordu ki o ses ey insanlar Eyüp peygamber size geliyor onu karşılayın Evet sonra Eyüp aleyhisselam şehre geldi eski o köhne evin vardı ya onun yenilenmiş olduğunu gördü Elinden alınan malları geri gelmiş yüz çeviren dostları kendisine muhabbetle yönelmişlerdi Nasıl bir mucizeydi bu? Zaten bu mucize yine Kur'an-ı Kerim'de Sad Suresinde mealen şöyle aktarılmıştı. Buyurmuştu ki Rabbimiz tarafımızdan bir rahmet akıl sahipleri için bir ibret olmak üzere Eyyub'a bütün ehlini ve onlarla beraber daha bir mislini bağışladık. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor ki Bir gün diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Eyüp aleyhisselam'ı sordum. Bu ayeti sordum. Ne demek bu? Yani evet onlarla beraber bütün ehlini bağışladık ve daha bir mislini bu ne demek deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıkladı ayeti Ey İbn Abbas Allahu Teala Eyyuba hanımını verdi ve onu gençleştirdi 26 oğlu dünyaya geldi Hak Teala Eyyuba bir melek gönderdi Melek ona belalara sabrettiği için Allahü Teala'nın selam ettiğini bildirdikten sonra kendisine harman yerine çıksın buyurduğunu söyledi. Bunun üzerine Eyüp harman yerine çıktı. Allahü Teala üzerine kızıl renkli bir bulut gönderdi. Eyüp'un üzerine altın çekirge yağdı. Eyüp aleyhisselam eteğini açtı. Bu altınlardan topladı buyurdu. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığı geçmişti. Afiyete dönüşünce hastalığı, o gece seher vaktinde bir ah eyledi. Sebebini sorduklarında buyurdu. Her gece seher vaktinde, ''Ey bizim hastamız, nasılsın?'' diye bir ses duyardım ya, şimdi o vakit geldi ve, ''Ey sıhhatli kulumuz, ''Nasılsın?'' sesini duymadım. ''Bunun için ağlıyorum.'' demişti. Yine Eyub aleyhisselama sordular, merak ettiler. ''Uzun yıllar hastaydın. Hem paran yoktu, zorluklar içindeydin. Bu uzun hastalık müddeti imtihanı içinde sana dediler en zor gelen şey neydi?'' Dikkat buyurun. Cevaben dedi ki, ne parasızlık, ne yaralar, ne acılar. Günümüzün de, maalesef birbirinden uzaklaşan ve yalnızlaşan insanoğlunun yine söyleyeceği şeyleri söyledi. Dost ve düşmanların serzenişi her şeyden daha zordur dedi. O bana ağır geldi. Eyüp aleyhisselam'ın da birçok mucizeleri vardı. Eyüp aleyhisselamın kavmi oldukça fakirdi. Eyüp aleyhisselama gelip koyunlarının çoğalması için dua etmesini istediler. O da dua etti. Allahu Teala'nın izniyle koyunları çoğaldı ve kırdıkları yünler ibrişim haline geldi. Kendi kendine o yünler parça parça yünler birleşmeye başladı. Eyüp aleyhisselam, diğer peygamberler gibi, kavminin hakimini, imana davettiği vakit o, evimin direksiz olarak durmasını sağlarsan, iman ederim dedi, bir mucize göster. Eyüp aleyhisselam da, o kişinin, bu sözü üzerine dua etti, evin direkleri düştü, ev direksiz bir şekilde, Havada asılı kaldı bir müddet. Tabi o adam bunu gördüğü halde sizin de tahmin edebileceğiniz üzere diğer kavimler gibi iman etmedi. Onun maksadı zaten iman etmek değildi. Zira Eyyub aleyhisselamın bu isteğini yapamayıp davasından vazgeçeceğini zannediyordu. Fakat Allahu Teala'nın her şeye gücünün yeteceğini hesaplamadı. Ne oldu? İman etti mi? Hayır. Yıllarca devam etti bu şekilde. Mucizeler geldi. Zaten o hastalığından sonra tekrar gençleşmesi, onca ilerlemiş yaşına rağmen çoluğa çocuğa kavuşması mucize değil miydi? Görmediler. Gözleri mühürlü olanlar anlayamadılar. Eyüp Aleyhisselam ömrünün sonunda en büyük olan evladı olan Halmelî kendisine vasi tayin etti. Tekhis ve tekvin hususlarını ona asvarladı. Zülkifil lakabıyla bilinen Bişir adlı oğlunun peygamberliğinde ihtilaf edildiği rivayetler arasında Eyyub aleyhisselam'ın kabri Şam'da Beseniye denilen yerde diye aktarılır. Allahu Teala kendisinden razı olsun. Amin. Değerli dinleyenlerim, işte peygamberlerden bir tanesi Eyyub aleyhisselam'ın hayatından şöyle birkaç dakikada öğrendiğimiz bunca bilgiden sonra Diyebiliriz ki, bizim çektiklerimiz cidden onların çektikleri yanında hiçbir şey. Hayatın tüm sıkıntılarının, acılarının, o ağır imtihanların bizde toplandığını, diğer insanların vur patlasın, çal oynasın diye yaşayıp durduğunu zannediyoruz. Acılar, elemler, korkutmalar yaşamadan. Lakin durum böyle değil. Senelerce süren bu imtihan, daha önceki programlarda da sizinle paylaştığımız Yusuf aleyhisselam'da da, Yakup aleyhisselam'da da, Adem aleyhisselam'da da, Şit aleyhisselam'da da, Lut aleyhisselam'da da, diğerlerinde de olmadı mı? Şöyle bir çevremize baksak, acaba imtihana tabi tutulmayan kimi görürüz? Kimimiz? Maddi kazanımlarımızla veya yine borcumuzla. Kimimiz güzelliğimizle, kimimiz ailemizden gelen imtihan ve birçok sıkıntıyla, kimimiz iş yerindeki huzursuzluklarla, kimimiz hastalıklarla ve bazen kimimiz bunların hepsiyle imtihan olunur. Yeryüzü, gök, okyanusların dibi, kainat, galaksiler ve bilemediğimiz her şeyin tek sahibi sadece Allahu Teala'dır. Eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Doğurmamış ve doğrulmamıştır. Din gününün sahibi de odur. Tekrar bizi diriltecek ve dünyada yaptıklarımızdan sorguya çekileceğiz. Öyle bir. Zaman ki o yer, işte Eyyub aleyhisselamın da diriltilip bekletileceği yer. Peygamberlerin dahi birbirlerine yardım isteyen insanların kendilerine yöneldiğini gördüklerinde, bizim şu an kendimize bir faydamız yokken size nasıl bir fayda ulaştırabiliriz dedikleri o yerde olacaklar. Allah-u son nefeste cümlemize iman nasip eylesin. Ve, vakti gelip de bu dünyadan göçtüğümüzde, isimlerini andığımız peygamberleri cennette görmeyi, haşır neşir olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağında, o yakıcı ve insanı mahveden sıcaklığın altında gölgelenenlerden eylesin. Amin. Eyyub Aleyhisselam'ın ruhaniyetine hediye olmak üzere buyurun bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife. Bismillahirrahmanirrahim.